Selamun Aleyküm sevgili izleyenlerimiz. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve soruları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle, bütün efaliyle O'na hamdolsun. Selamun Selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin ehli beytinin ve üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Müzele, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim, Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Hamdolsun. Efendim, ellerinize efendim. Efendim, Diyarbakır'dan Cihan, selamun aleyküm. Sorum, insanı okumak, kainatı okumak nasıl olur, açar mısınız? Bir de nefsini bilen Rabbini bilir, açıklar mısınız? diye sormuş efendim. Bismillahirrahmanirrahim Ya ve ve, ve Önce Bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin, Müslümanların Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah mübarek olmuştur. Mübarek demek, bereketli demek. İnşallah bereketli olmuştur. <gülüyor> Allah yolunda, Allah'a ibadet yolunda eğer ömür, vakit, zaman harcanıyorsa bereketli olmuştur. ebedi âlem için mübarek olmuştur. Kazanca dönüşmüştür. İnşallah Ramazan ayı böylesine mübarek olmuştur. İnşallah kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vesile olmuş, vesile olmaya devam eder. Ramazan bitmiş olsa da mutlaka 11 ay boyunca Ramazan'ın devam etmesi gerekir. Daha doğrusu Ramazan'da kazandıklarımız üzerimizde, gönlümüzde görünmesi gerekir. O kazandığımız manevi Allah'a yakınlığın, nefse hakim olmanın, Allah'ın huzurunda durmanın devam etmesi gerekir. İnşallah böyle devam eder. <gülüyor> Bayram, sevilmek demektir aynı zamanda. Neye seviniyoruz? Allah ile olduğumuzdan dolayı, Allah'ın emrini yerine getirip, Ramazan'ı oruçla, Kur'an'la, ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirdiğimizden dolayı sevilme günü demektir. İnşallah sevinmeyi hak etmiş ve seviniyoruz, sevineceğiz inşallah. <gülüyor> Bayram olunca mutlaka o nefis tezkiyesinden, terbiyesinden dolayı, o ibadetten dolayı kulların birbirine karşı olan muhabbetlerinin artması gerekir. Kardeşliklerinin artması gerekir. Birliğin, beraberliğin artması gerekir. Bunun için de bayram, bunun için çok özel bir gün. Güzel bir vesile. Dargınlar mutlaka barışmalıdır. Kardeşliklerini göstermeleri lazım. Barışınca Allah seviniyor mu? Evet. Resulü seviniyor mu? Evet. barışlıklarımız seviniyor mu? Evet. Allah da bizi sevindirir. Eğer Allah bizi sevindirsin istiyorsak, bize de düşen sevindirmektir. Kim alçak bünürlük gösterirse, Allah için tavazu gösterirse, Allah onu yüceltir, buyurdu Resulullah Efendimiz. Onun için, Allah katında yücelmek istiyorsak tevazu göstermemiz gerekir. O alçak günlülüğü göstermemiz gerekir. Haklı veya haksız fark etmez. Mutlaka kardeşlerimizle barışmamız gerekir. Öyle ki şeytan aramıza girmesin, iblis aramıza girmesin. Onu aradan çekmek lazım. Melekler olsun arada. Melekler arkadaşımız olsun, dostumuz olsun. Melekleri sevindirelim. Şeytani değil. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. İki kişi tartıştığında veya darıldığında, küstüğünde ilk kim tartışmayı keserse veya barışırsa eğer haksız olsa bile Allah, cennetin kenarında ona bir köşk yapar. Eğer haklıysa tartışmayı keser ya da barışırsa bu durumda cennetin ortasında ona bir köşk yapar. Allah güzel ahlaklı olana en yüksek makamda bir köşk yapar buyurdu. Dünya alışveriş yeri, Allah ile alışveriş yeri. Dolayısıyla Kulun mutlaka Rabbini dinlemesi gerekir, Peygamberini dinlemesi gerekir, Rabbi ile alışveriş yapması gerekir. Bu alışverişi nasıl yapacağını Resulullah Efendimiz böyle beyan ediyor. Onun için ilk selam veren kazanır, ilk barışan kazanır, barışmaya yanaşan kazanır, küskünlük, dargınlık varsa ilk konuşan kazanır. Allah böyle seviyor, Peygamberi de böyle emretmiş. <gülüyor> İnşallah küskünler barışır, dargınlıklar giderilir. Gönlümüzde bir ağırlık varsa birilerine karşı mutlaka o ağırlığı gönlümüzden silmeye çalışmamız gerekir. Kardeşlik olsun, birlik olsun, beraberlik olsun, muhabbet olsun, birbirimize evet, rahmet olsun. Eğer Yeryüzündekiler, yeryüzündekiler birbirine rahmet ederse, Allah da onlara rahmet eder buyurdu Resulullah Efendimiz. Birbirimize rahmet edelim. İkram edelim, rahmet edelim inşallah. Rahmet olalım birbirimize. Öyle ki Allah bizi rahmetinin içine alsın. Eğer bugün böyle müminlerin, Müslümanların düştüğü bu Şeytanın tuzağından kurtulmak istiyorsak mutlaka Rabbimizi dinlememiz gerekir. Resulullah Efendimiz'i dinlememiz gerekir ki bundan kurtulabilelim. Yoksa birbirimizin karnında boğuluruz. Birbirimizin ağında boğuluruz. Feryadında boğuluruz. Hem kendimizi İnsanlığımızı kaybederiz, hem Rabbimizi kaybederiz, ebedi hayatımızı kaybederiz. Allah, müminler kardeştir dedi. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun diye emretmiştir. Kim bunun dışında bir şey söyleyip bahane üretiyorsa, bilelim ki o Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için mücadele ediyor. Gerekçesi her ne olursa olsun. Gerekçe olmaz. Aynı şekilde eğer müminler birbirini eleştiriyor, çekiştiriyor, yeriyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyorsa Allah'ın emrine karşı gelmiştir. Müminler kardeştir. Arayı bulmak gerekir. Kardeşliğimizi göstermemiz gerekir. Herkesin kendinden başlaması gerekir. Kendi gönlünden başlaması gerekir. Yoksa ben bir şey yapmıyorum demekle kardeşlik olmaz. Gönlünden kardeşini sevmesi gerekir. Neden dolayı? İmanından dolayı. Allah için. O onun insan kardeşi olduğu için. Mümin kardeşi olduğu için. Eğer sevmediğimiz biri varsa, Allah da onu seviyorsa, bu durumda Allah seviyor, biz sevmiyoruz. Ne oldu? Allah'a ters düştük. Allah'tan uzaklaştık. Zaten Allah'a yaklaşmak, uzaklaşmak iman iledir, sevmekle ilgilidir. Allah'ı ne kadar seviyor, Allah için ne kadar seviyorsan o kadar Allah'a yakın oluyorsun. O kadar Hz. insan Allah yakın oluyor, layık oluyorsun. O kadar Allah'a yeryüzünde halife oluyorsun. Eğer sevmiyorsan, ne kadar sevmiyor, ne kadar nefret ediyor, ne kadar kin duyuyor, ne kadar haset ediyorsan, o kadar Allah'tan uzaklaşıyor, kendinden uzaklaşıyor, cennetten uzaklaşıyorsun, peygamberden uzaklaşıyorsun. Allah'a yaklaşmak ya da uzaklaşmak, evet iman ile ilgilidir, sevmekle ilgilidir. Herkesin kendi gönlüne bakıp, varsa bir sıkıntı gönlünde, onu mutlaka temizlemesi gerekir. Mümin kardeşlerine karşı, insanlara karşı, varlığa, makhlukata karşı. Resulullah Efendimiz nasıl ki alemlere rahmetse Allah ayet-i kerime de öyle buyurmuştu. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Eğer biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak Allah'ın Resulüne tabi olmamız gerekir. O'nun iman ettiği gibi iman etmemiz gerekir. Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmamız gerekir. Bununla beraber nasıl Allah'tan haşyet duyuyorsa bizim de öyle Allah'tan haşyet duymamız gerekir. O nasıl azim bir ahlak üzere ise bizim de azim bir ahlak üzere olmaya çalışmamız gerekir. Bir de o nasıl alemlere rahmetse bize de düşen, alemlere rahmet olmaktır. Kendimize rahmet olmaktır. Gönlümüzü temizlemektir. Nefsimizi teskiye etmektir. Kinden, riyadan, hasetten, düşmanlıktan, nefretten, şirkten, Allah'a ters düşmekten, Allah'a itiraz etmekten, Resulüne ters düşmekten, itiraz etmekten temizlememiz gerekir. <gülüyor> öyle ki rahmet olabilelim. Önce biz kendimiz rahmetin içine girelim. Sonra gönlümüzdeki o rahmetle kardeşlerimize, ailemize, müminlere, Müslümanlara, insanlara, insan kardeşlerimize, bütün mahlukata merhamet edebilelim, rahmet edebilelim. Onun için kul ne kadar Allah'ın kullarını, mahlukatı severse o kadar Allah'ın sevgisine layık olur. Ne kadar rahmet eder, merhamet ederse Allah'tan o kadar rahmete layık olur. Ne kadar insanlar için hidayet olursa o kadar hidayete layık olur. Ne kadar ikram ederse Allah'tan o kadar ikrama layık olur. Ne kadar hatayı, kusuru, günahı, yanlışı affederse o kadar affa, mahfilete layık olur. Ne kadar insanların hatasını, günahını örterse Allah da onun günahını örter. Günahlarının örtülmesine layık olur. Bunu hak eder. Kim neyi hak ediyorsa Allah ona öyle muamelede bulunur. Kendisi yapmıştır çünkü bu muamele doğrudur. Ve bu güzeldir demiştir. Allah da onun doğru deyip güzel dediği muameleyi ona yapar. Sen istedin öyle. Sen öyle yaptın, öyle sevdin. Bu doğrudur dedin, ben de sana böyle muamele ederim. Evet. Bu bütün insanlar için böyledir. İnsan öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah kimseye zulmetmez ama insan kendi kendine zulmeder. İşte böyle zulmediyor. Allah adına karar verip, hüküm verip, bu doğru, bu böyle haktır, böyle doğrudur diyor. Ama onun doğru dediğine, hak dediğine Allah hak ve doğru dememiştir. Ne yaptı? Kendini, bilgisini, nefsini, şeytanın verdiği vesveseyi ya da birilerinin verdiği o bilgiyi Allah'a şirk koştu Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez. Kendisine itiraz edilmesini affetmez. Ayetlerine, ayetleriyle mücadele edilmesini, onları hükümsüz bırakmaya çalışmayı affetmez. Bu şirk çünkü. Her bir kula düşen ayetleri kendine uydurmak değildir. Ayetleri okurken Rabbim bana, ne demek istiyor deyip anlamaya çalışmaktır. Bir de böyle bir iki ayeti okuyup işte bak böyle söylemiş demek Kur'an'ı anlamak değildir. Allah'ın emrini, hükümünü anlamak değildir. Eğer bir konuda konuşuyorsan önce onu Kur'an'ın bütününün ölçüsüne vurman lazım. Doğru mudur, yanlış mıdır? Resulullah Efendimiz'in hayatının ölçüsüne, sünnetin ölçüsüne vurman gerekir. Doğru mu, yanlış mı? O konuyla ilgili bütün ayetleri yan yana koyup öyle anlamaya çalışman gerekir. Sonra Kur'an'ın bütününe vurman gerekir. Sonra Resulullah Efendimiz'e onu arz etmen gerekir. O nasıl anladı, nasıl yaptı. Yoksa ben ayeti okudum böyle söylemiş. Öyle olmaz ya. Kur'an böyle anlaşılmaz. Sen Rabbini böyle tanıyamazsın, anlayamazsın. Evet, inşallah kendimizi toparlarız. Ramazan, bayram buna vesile olur. Rabbimize döneriz. Rabbimize karşı haddimizi aşmayız. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Deyip, kendi hesabımızı yaparız. Ben Allah'a kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah benim kulluğumu kabul etti mi, etmedi mi? Kendimizi unutup, birilerinin, başkalarının eyyet, kulluğuyla, diniyle, imanıyla meşgul oluyorsak, kendimizi unutmuşuz demektir. Kaybettik, kendimizi kaybetmişiz demektir. Bize düşen gönlümüzü, gözümüzü Rabbimizden ayırmamaktır. Her anda kul olduğumuzu bilerek, Rabbim benden ne istiyor deyip öyle konuşmaktır, öyle düşünmektir, öyle hareket etmektir. Evet, inşallah. İnşallah. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olur. Bütün kardeşlerimizin, müminlerin, müslümanların bayramı mübarek olsun inşallah. Kardeşimizin sorusu neydi? Efendim insanı okumak, bir de kainatı okumak nasıl olur? Evet. Nefsini bilen Rabbini bilir. Evet. İnsanı okumak, kainatı okumak nasıl olur? Allah'ın ilk emri okudur. Iqra bismirabbikal lazı halık. Halık. Yaratan. Rabbinin ismiyle oku ki o yaratandır. O halıktır. Halakel insane min alek. Önce insanın insani okuması gerekir. Kendini okuması gerekir. Kendinden başlamaya okumaya başlaması gerekir. Kendini nasıl okuması gerekir? Kendini bütünüyle Allah'a ait görmesi gerekir. Allah insanı yani onu ona nasıl tanıtmışsa öyle anlaması gerekir ki doğru olarak okumuş olsun. Ne demesi lazım? Allah ne buyuruyor? İnsana ruhundan nefrettim Melekleri ona secde ettirdim. Bununla beraber yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Allah'ın nereye koyduysa onu önce orada durması, öyle durması gerekir. Yoksa Allah ne buyurdu bir de ona peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Ona şerefini indirdim. Onun şerefi Kur'an'dır. Allah'ın ona vahyettiğidir. Çünkü onun da şerefini bulacak. Rabbini bilecek, tanıyacak, kendini bilip tanıyacak, hayatı anlayacak şerefini öyle bulur. Şerefi eğer Allah ile değil de mevkide, malda, başka şeyde ararsa Allah'ın kendisine verdiği şerefi kaybetmiş olur. Kendisine hizmet etsin, emrine verdiği herhangi bir Ma olsun, mevki olsun, başka şeyler olsun. Şerefi orada ararsa, asıl şerefini kaybeder, hizmetine verilmiş olana kul olur, köle olur. Zaten eğer insan kendi kıymetini, değerini bilirse, diğer insanların da kıymetini, değerini bilir. O kıymeti, değeri ona verir. Yoksa en çok neye kıymet, değer vermişse İnsanı ona kurban eder. Kendisi de ona kurban olmuştur zaten. O her ne olursa olsun. Evet. İnsan bir tek Allah yolunun kurbanıdır. Öyle buyurmuştu. De ki, salatım, ibadetlerim, kurbanım, verdiklerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah yolunun kurbanıyım. Bu her şey ona kurbandır demektir bu. Bunu söyle dedi. Söyle ama bak bakayım doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Yalan söylüyorsan sen kaybettin demektir. Sen başka bir şeyin kurbanısın demektir. Kurban olabilmek için Rabbine iman etmiş olmak gerekir. Rabbine aşık olmuş olmak gerekir. Rabbini ölümüne sevmesi gerekir. Dolayısıyla her şeyi kurban edebilmesi gerekir ki hayatı ve ölümü, ibadetleri, her şeyi alemlerin Rabbi olan Allah için olsun. Yoksa yalan söylemiş olur. Evet. İnsan önce kendini okur, anlamaya çalışır. Kendini anlayınca bu sefer diğer insanları da anlar. Kendini bilen Rabbini bilir. Allah ruhundan O'na nefretmiş. Ne zaman manevi bir yolculukla Allah'ın kendisine nefetiği ruhu bulduğunda O olduğunda işte Allah'ın cemalini müşahide eden o ruhtur. Dünyaya gelmeden önce Rabbini Rabbine şahit olmuş. O'nunla Rabbini bilir. Yani O'nun cemalini müşahede edecek olan Allah'ın kendinden nefeti, ruhtur gene. Yoksa haşa bir beşer cemalini müşahede edemez, hitabına muhatap olamaz. Kainatı okumak, bütün varlığı ayet olarak okumaktır. Allah her şeye ay ayet diyor. Gök ayet, yer ayet, Güneş ayet, ay ayet, yıldızlar ayet, rüzgar ayet, deniz ayet, ağaç ayet. Ayet olmayan hiçbir şey yok zaten. Ayet demek, sahibini gösteren demektir. Sahibini, sahibinin güzelliğini gösteren, sanatını gösteren, tecellisini gösteren, rahmetini gösteren, nimetini, ikramını gösteren, kudretini gösteren, her şey Allah'ın İsimlerine şahadet ediyor, güzelliğine şahadet ediyor. Her şey insanın hizmetine verilmişse o zaman her şey insanın kıymetine, değerine, şerefine şahadet ediyor. Allah'ın insanı nasıl sevdiğini, nasıl kıymetli yer, şeref verdiğine şahadet ediyor. Bu durumda ne yana dönerse dön, ne buyurdu? Allah'ın veşi oradadır. Ne yana dönersen dön, ayetler tecelli etmiş. Allah her yerden, her şeyden, kuluna seni seviyorum diyor. Bunu, gönül itibariyle tatması gerekir. Evet, tadınca ne olur? Evet, ne yana dönerse dönsün, Allah'ın isimlerinin tecellisiyle muhatap olur. Her anda Allah ona seni seviyorum der. Yetmez bir de, Hayati okuması gerekir. Hayati ayet olarak, Allah'ın vahyi olarak okuması gerekir insanın. Her anda Allah kullarıyla muhataptır, bütün varlıkla muhataptır. Varlığı varlıkta durduran O'dur. O her an bir şeyendedir buyurdu. Her an bir tecellidedir. Herkes önce kendine bakmalıdır. Allah ona muamerede bulunuyor. Neyle? Kiminle muamelede bulunursa bulunsun muamele yapan onu yaratan Allah'tır. Onun Rabbi'dir. Ona kendinden ruh, nefeden Rabbi'dir. Kendisine abd olsun, iman etsin diye, kendisine yakın olsun, dost olsun, kendisini sevsin diye onu yaratan Rabbidir. Ona muamelede bulunuyor. Neyin muamelesidir bu? Abdiyet muamelesidir kul Abdul'duğunu bilsin diye Rabbini anlasın tanısın diye Hazreti insan olduğunu anlasın diye Bununla beraber iman etsin Rabbine koşsun diye Rabbine firar etsin diye Eğer hayati olayları meseleleri Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi böyle görmez böyle anlamazsa okumamıştır Allah adına Okumamıştır. Allah ile okumamıştır. Allah'ın ismini okumamış, okuyamamıştır. Ne burada ayet-i kerimede? <gülüyor> Resulüm onlar, onları seni dinler görürsün, onlar seni işitmiyor. Sana bakar görürsün, onlar seni görmüyor. Bu işitme, bu görme manevidir. Yani zahiri olarak bakıyor, duyuyor ama işitmiyor, anlamıyor onu. Eğer ayet olarak varlığı okumadıysa, insani okumadıysa, kendini okumadıysa, olayları, meseleleri, hayatı, Allah'ın muamelesini okumadıysa, bu durumda ne görmüş ne de işitmiştir. O insan değildir. İnsan o değildir. Allah hepsinin bilgisini ona vermiştir zaten. Bütün bilgiler bilmesi gereken her ne varsa Allah onun fıtratına onu yazmıştır. Ruhu nef ederken kendinden nef etmiş. Ona vermiştir zaten. Ona düşen sadece kendindeki bilgiyi kullanmaktır. Kendindeki o manevi gönül gözünü kullanmaktır. Gönül kulağını kullanmaktır onu idrak etmeye, anlamaya çalışmaktır. Fahmetmeye çalışmaktır. Yoksa böyle düşünmeden, akletmeden, aklını kullanmadan hayatı yaşıyorsa ne yapar? Yer, içer, çalışır, dolaşır, gezer ama hikmetle bakmaz. Eşyanın, perdenin, olayların, meselelerin, hayatın, insanın arkasındaki manaya bakmaz. Aklını kullanmıyor çünkü. Ne buyurdu Allah ait kelimede? Aklını kullanmayanların üzerine Allah pisliği, o manevi pisliği döker. Sadece aklında, gönlünde kuru bir gürültü vardır. Başka bir şey yok. Yani ben kimim sorusuna cevap aramamış, bulmamıştır. Neden bu dünyada varım diye bu soruya cevap aramamış. Evet, yaratan beni neden yaratmış, benden ne istiyor, nasıl yapmam gerekir, nasıl kazanırım, nasıl kaybederim diye bir soru kendine sorup bunun cevabını bulmamış. Ya da kendi kendine cevap üretmiş, asıl cevabı Allah'tan alması gerekirken Allah'ın vahyine başvurmamış, anlamaya çalışmamış. Hayal kurmuş kendi kendine. Bence böyle olabilir, belki de böyledir deyip hayatı öyle yaşıyor. Evet, böyleleri kesinlikle Rabbini kaybeder, insanlığını kaybeder. Biri eğer insanlığını kaybederse her şeyi kaybetmiştir. Öyle buyurmuştu, kim bizi unutursa biz de ona onu unuttururuz. Birinin kendisini unuttuğunu görürsek yani kim olduğunu bilmiyorsa, kendini okumamışsa, kainatı, varlığı okumamışsa, Allah'ın kitabını okumamışsa, hayatı, olayları, meseleleri, Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi doğru okumamışsa, okumuyorsa, okuyamıyorsa, o kendini unutmuş, bunun sebebi de o Rabbini unuttuğu içindir. İstediği kadar ibadet yapsın, istediği kadar konuşsun. kadar olsun. Efendim, bir izleyeceğimiz, selamun aleyküm efendim. Sizi televizyondan takip eden biri itminana erebilir mi? Evet, itminan. Itminan, gönlün, kalbin, nefsin Allah ile mutmain olmasıdır. Allah'ın zikriyle mutmain olmasıdır. Zikir deyince, onu böyle sadece Allah, Allah demek, Olarak anlamak doğru değil. Zikir önce hatırlamak demektir. Zikir, Kur'an demektir. Bu zikri biz indirdik. Onu koyacak olan biziz. Zikir, Allah ile beraber olmaktır. Zikir, Allah'ı zikir en büyüktür buyurdu. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Namaz kılacağınız zaman, Allah'ı zikredin, kalbiniz, gönlünüz mutmain olunca kalkın, namazı kılın, ikame edin dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra her halükarda Allah'ı zikredin dedi. Sabah akşam Rabbini zikret dedi, tesbih et dedi, sabahtan akşamaya. Zikir, zikrin böyle daimi olabilmesi için bir şey gerekir. Yoksa böyle tesbih elimizde zikir yapıyoruz. Zikir bu değildir zikir imanla alakalı imanla ilgilidir. İman kemale erdikçe iman çoğaldıkça, arttıkça iman artıyor mu? Evet. Alimlerimiz ne kadar iman artmaz ve eksilmez demiş olsa da iman artar ve eksilir. Çünkü iman aşktır, muhabbettir. Aşk muhabbet artar ve eksilir. Öyle buyurdu Allah-ı Ekrem'e de Müminleri anlatırken onlar Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Bu durumda iman artıyormuş. Neyle? Allah'ın ayetlerini dinleyince. Rabbini dinleyince. Artan nedir? Allah'a karşı evet aşk, muhabbet, edep, haşyet. İman arttıkça, kul Rabbini sevdikçe, anladıkça, tanıdıkça onu sever. Sevdikçe onu unutmaz. Onunla olur, onu ister, onun rızasını ister, onun sevgisini ister, yakınlığını ister. O iradesiz zikir halindedir. İstese de unutamaz. Rabbinin huzurundan ayrılamaz, istese de ayrılamaz. Bu daimi zikirdir. Bir an bile unutmaz. Her an zikir halinde Rabbini her an gönlünde hatırında evet, hazır bulur. Her an onun huzurunda olduğunu bilir. Tadar. Bir an bile onu unutmaz. Böyle olunca o daimi olarak zikir halinde olmuş olur. Seven sevdiğinin sevgisini ister. Dolayısıyla Allah neyi seviyorsa onu da yapmaya çalışır. Kardeşlerimiz bizi dinlerken önce Rabbini anlamaya çalışması gerekir. Tanımaya çalışması gerekir ki bu marifetullah'tır. Allah bilgisi. Bunu Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaya çalışıyoruz. İsimlerinden, esmasından, el esmaur, hüsnasından Güzelliğinden onu tanımaya çalışıyor, anlamaya çalışıyoruz ki Allah bütünüyle saf güzelliktir, saf rahmettir, saf hayırdır. Saf aşk ve muhabbettir. Onun bütün fiilleri böyledir. Esması böyle, fiilleri esmasından tecelli ediyor. Bütün muamelesi böyledir. Onu tanıdıkça onu sever. Allah'ın kendisini ne kadar çok sevdiğini anladıkça onu sever. Ona nasıl aşla, muhabbetle, rahmetle, magfiretle, ikramla muamele ettiğini görünce, buna şahit olunca, bunu tadınca evet, onu sever. Ona güvenir. Emin olur. Sevgisinden emin olur. Rahmetinden emin olur. Evet, bu marifet, marifetullah aşka, muhabbete, yani imana dönüşür. Evet, kardeşlerimiz bizi dinlerken Böyle bir gönül yolculuğu yapıyor. Tabi bizi dinlerken manevi olarak bir de gönülleri bizimle beraber olur. Evet. Nefsin mertebelerini böyle hızla geçer. Bir de manevi olarak bu gönül beraberliği olduğundan dolayı Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Dolayısıyla o gönül beraberliği yeterli olmuş olur. Nerede olursa olsun o fark etmez. İtminana erer. Yolun sonuna kadar da gider. Arada hiçbir fark yoktur. Ha önümüzde yanımızda olmuş, ha dünyanın öbür ucunda olmuş. Bütün mesele dinlemek ve gönlünü aşmaktır. Onu alıp gerekeni yapmaktır. Dolayısıyla bizimle manevi olarak bir olmuş olur. Gönlümüz bir olmuş olur. Evet, gönülden gönüle gerisini Allah akıtır, ikram eder. Evet, bununla beraber birçok kardeşimiz başka şehirlerden hiç daha buraya gelmemiş olan kardeşlerimiz vardır. Itbinana da ermiştir. Hamdolsun birçok böyle kardeşimiz vardır. İnşallah bütün kardeşlerimiz böyle ciddiye alır. Rabbini ciddiye alır, kendini ciddiye alır, ebedi hayatını ciddiye alır. Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını ciddiye alır. Yolu beraber yürürüz. İnşallah beraber kazanırız. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Seda Tekin. Selamünaleyküm efendim. Ustat yolculuğu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ustat yolculuğu Kuslat yolculuğunu anlatırken, böyle ilmi kelimelere boğmadan, herkesin anlayacağı şekilde, Kur'an'a göre, Allah'a göre evet, izah etmeye, anlamaya çalıştık. Kısa ve öz olarak, yolculuk, aşk yolculuğudur, iman yolculuğudur. Şirkten kurtulup, Rabbim Allah'tır demeye, La ilahe illallah deme yolculuğudur. Ama bunun mutlaka Kur'an'a göre olması gerekir. Onun için Fatiha Kur'an'ın özüdür buyurdu Resulullah Efendimiz. Özetidir buyurdu. Kalbidir, beynidir, iligidir. Kapısidir. Evet. Dolayısıyla özetle Fatiha'dan anlamak lazım dedim. Çünkü gönül yolculuğu, ustat yolculuğu Fatiha ile yapılır. 7 ayetlik Fatiha ile nefsin 7 mertebesini, kalbin 7 mertebesini temsil eder. Allah orada onu beyan eder. Aşağıdan yukarı doğru bir yolculuğun yap yapılması gerekir. Ve bu Kur'an'ın özeti. Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah size Kur'an-ı Azim'i bir de tekrar edilen yedili, yedi ayetlik Fatiha'yı indirmiştir. Fatiha'yı özel olarak söylüyor. Her kul, Kur'an'ın hepsini bilmeyebilir, anlamayabilir. Ama Fatiha'yı ben müminim diyen herkes biliyor, her gün onu tekrar ediyor. Namazın her rekatında okuyup onu tekrar ediyor. Mutlak bir hikmetinin olması gerekir. Neden ile de Fatiha'nın olması gerekir. Evet öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Fatiha'sız namaz yoktur dedi. La selata illa Fatiha. Eğer Fatiha'sız namaz yoksa bu, bunu anlamak gerekiyor o zaman. Anlayınca neyi anlamış oluruz? Vuslat yolculuğunu anlamış oluyoruz. Evet aşağıdan yukarı anlamak gerekir. Çünkü kul... Yolculuk yaparken bu stat yolculuğunu aşağıdan yukarı doğru yapıyor. Yukarıdan aşağıyı yapmıyor. Önce kul geyril mağdubi aleyhim veled dalil. Kul deralettedir. Kul aslında gazabın içindedir. Kul yolunu şaşırmıştır. Bütün kullar böyledir. Ne zamana kadar hakikati bulana kadar bu böyledir. Oradan kurtulmak için kul ne yapar? Bir arayışa girer. Nereyi nereden arar? Mutlaka insanlar üzerinden onu anlamaya çalışır ve arar. Kimler delalette değildir, gazaba uğramamıştır? Kimler Allah'a yakındır? Evet, Allah bunun cevabını veriyor. سِرَةَ اللَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ aleyhim. <gülüyor> Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar. O kulların gittiği yol sirat-ı müstakimdir dedi. Önce Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak lazım. Sonra onlarla beraber sirat-i müstakimde yürümek lazım. Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyordu. Sen sirat-i müstakim üzeresin. Resulullah Efendimiz sirat-i müstakim üzere. Dolayısıyla bütünüyle O'na tabi olmak gerekir. O'nun zamanında olmadığımız için kimlerle beraber olmamız gerekir? Sıratillezine nimt Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar. Kimdir onlar? Allah beyan ediyor. Evet, başka bir ayet kelime de. Nebiler, peygamberler. Onların zamanına yetişmedik. Sonra sıddıklar. Sonra şahitler. Sonra salihler. Sıddıklar aynı zamanda peygamber varisi, mühürlü kamiller demektir. Allah'ın resulleri demektir. Evet, mücidi kamiller demektir. Şahitler evet biraz daha aşağıda her nebi hem siddiktir, hem şahittir, hem salihtir. Ama her siddikte aynı zamanda hem şahittir, hem de salihtir. Her şahitte salihtir. Mutlaka birini bulup onlarla beraber onların kazandığını kazanmaya çalışmamız gerekir. Eğer onlar haksa, gerçekten öyleyse onlarla beraber olduğumuzda onların kazandığını kazanırız. Niye? Onlara tabi oluyor, onların yaptığı gibi yapıyoruz çünkü. Onların anladığı gibi anlamaya çalışıyor, anlıyor, sonra yaptığı gibi de yapmaya çalışıyoruz ki onların kazandığını kazanıyoruz. Bütün peygamber varisleri aynı zamanda sadıklardır, sadıklardır, sadakatini ispatlamış olanlardır. Allah'ın sadakatini kabul ettikleridir. Buna beraber vazifeyi verdikleridir. Onlarla beraber olduğunda, evet, onlarla beraber sırat-ı müstakim'de yürür. Burada ehdine sırat-ı müstakim'dir. En alttaki gairil mebud bi aleyhi o emare halidir. Sırat-ı en emtâ aleyhim Allah'ın kendisine verdiği nimet verdiği kullar kullarla beraber olunca levameye geçmiş oldu hatası var, yanlışı var ama onlarla beraber olup yürümeye başladığı için ehdine sirat-ül müstakim sirat-ül müstakime girip yürüyor evet, yürüyünce ne olur? ilham almaya başlar aldığı ilham nedir? böyle rüya-müya falan değil aldığı ilham haktır çünkü gerçektir nedir o ilham? Aşk ilhamidir. Rabbini seviyor. Rabbi için çaba gayret sarf ederken aşkı tadıyor. Muhabbeti. Allah'a olan muhabbetini tadıyor. Evet. Göz yaşı döküyor. Feryat ediyor. Aşktan, muhabbetten. Rabbini özlemekten. Rabbini istemekten. Rabbinin huzuruna layık olamamaktan. Hatasından, günahından, yanlışından. Rabbinin huzuruna çıkmaya yüzü olmadığından, eksiklerinden dolayı tadıyor. Allah onun gönlüne vahy ediyor. Aşkı tadınca, aşk o muhabbet Allah'tan geliyor. Allah ona kurum seni seviyorum dediğinde buna feryade ediyor. Ben buna layık değilim diyor. Bu sevgiye layık değilim. O da Rabbini seviyor. Evet, ticaretleğimde yürürken Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber bir de Allah için Allah'ın sevdiği her de varsa onu yaparken alışverişi ticareti Allah ile yapmış olur. Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Buyurmuştu. Bu alışveriş aşk muhabbet alışverişidir. Allah ile alışveriş yaptıkça aşkı, muhabbeti artar, yolculuk devam ediyor tabi. Önünde hemen itminan vardır. Neyle itminan buluyor? Aşk ile, muhabbetle, imanla. Öyle bir aşk hali olur ki Rabbine güveniyor. Rabbinden emindir. Rabbine teslim olur. Rabbinden razı olur. Biliyor. Biliyor. Aşık olduğu Rabbi onu seviyor. O Rahman ve Rahim'dir. Rabbini tanımış. Anlamış çünkü artık. Ne kadar? Yarı yarıya. Bir kul olarak, evet, nefsin dördüncü mertebesidir. İtminan. Yarı yarıya anlamış. Tatmış bunu. Artık ona güveniyor ve kendini ona bırakıyor. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, sen güzel yapıyorsun ya Rabbi der. Senin yaptığın en güzeldir, benim için en hayır olandır. Bütün mahlukata bakarken de bunu böyle görür ve buna şahittir. Bütün varlıkta Allah'ın kudretine şahittir. Her şeyi O'nun yaptığını, O'na ait olduğunu, O'nun kudretinde olduğunu ve her muamelesinin, hayır olduğunu, rahmet olduğunu muhabbet olduğunu, ikram olduğunu, nimet olduğunu görür ve buna şahit olur Allah'ın yaptığı muamele ya bizzati hayırdır, zahiri olarak da hayır olarak görünür ya da eğer şer gibi görünse de arkasından hayır geliyor arkasından nimet geliyor mutlaka Allah onun hesabını yapmış onu temizliyor onu düzeltiyor, onu kendine çekiyor ona öğretiyor Buna şahit olmuş, buna şahittir. Onun için kendini Rabbin'e teslim ediyor. Müslüman, Müslüman oluyor aslında. Evet, bu da itibnadı. Ehdînesi Rəftar evet bir önceki ayet neydi? İya kenâvdu veya kenâstâin. Kull bu makamda itibnan mertebesinde bir mümin olarak, bir veli olarak. İyâkenâbdû ve yyâkenesle'in diyor. Yalnız sana abdoluyoruz. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber sana abdoldum ve abdoluyoruz. İyâkenesle'in Yalnız seni istiân ediyoruz. Seni sevdiğim için, sevdiğimiz için biz seni istiyoruz. İstediğimiz sensin. Her neyi de istersek senden istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Sevgini istiyoruz. Abdolmayı istiyoruz. Evet bu makamda etminan mertebesinde bunu söyler. Sonra yolculuk devam eder. Artık kul Allah'tan razı olur. Kul Allah'tan razı oldukça, her muamelesine razı oldukça evet Allah da ondan razı olur. Bu tamamlanınca saf abd olur. Saf aşık olur. Saf Nur olur. Saf Allah'ın nefrettiği ruhu olur. Evet, kamil insan, hazreti insan budur. Meleklerin secde ettiği varlık budur. Evet. Ve hayat bunun içindir. Bu yolculuğun mutlaka yapılması gerekir. Neyle? Kur'an ile, Fatiha ile, Kur'an'ın özetiyle. Kur'an, Fatiha'yı tefsir ediyor. Yani bu kulluğun nasıl yapılması gerektiğini beyan ediyor. Yolu yürürken adım adım ne yapılması gerekir, ne yapılmaması gerekir onu anlatıyor. Yoksa böyle tasavvuf deyip, tarikat deyip böyle sanki İslam'da yokmuş gibi anlamak büyük yanlış. Bütün sahabe böyle bu yolculuğu yapmıştır. Bununla beraber bu yolculuğu yaparken hem Tefekkürle yapar, hem zikirle bu yolculuğu yapar, ibadetle yapar. Bununla beraber Allah'ın ayetleriyle yapar. Yolu yürüdükçe ayetler gönlüne iner, tecelli ediyor. Mesela sormak lazım bu yolculuğu yapmamış olanlara. Allah ayet-i de buyuruyor ki, Allah size, o size şah damarınızdan daha yakındır. Sen bunu tadıyor musun? Hayır. Sen o zaman bu ayete iman etmemişsin. Sadece bu ayeti biliyorsun. Okudun ve biliyorsun. Aynı şekilde ne yana dönersen dön Allah'ın o oradadır. Allah neden böyle söylüyor? Sen buna şahit oluyor musun? Hayır. Sen bunu sadece bilgi olarak biliyorsun. Sen bu ayete iman etmedin. Evet. Bununla beraber biraz önce okuduğumuz o ayete deki ki namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Gerçekten öyle midir? Hayır. Deyse bu durumda ayeti biliyorsun, bilgi olarak biliyorsun ama senin bilgin imana dönüşmemiş, ahlaka dönüşmemiş, amele de dönüşmez zaten. Ayetlere iman edebilmek için bu yolculuğu yapması gerekir insanın. İşte bu yolculuğu yaparken ayetler bir de onda imana dönüşür. Aşka, muhabbete dönüşür, tecelliye dönüşür, şahadete, şuhuda dönüşür. O zaman iman etmiştir. Daha önce iman etmediğini anlar ve Rabbine sığınır. Böylece bütün ayetlerin imana dönüşmesi gerekir. Yoksa sadece bilgi olarak onda mevcut olmuş olur. Bilgi de imana dönüşmedikçe ona fayda vermez. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Tevrat'ın alimleri için kitap yüklü merkep dedi. İstediği kadar konuşsun, istediği kadar anlatsın. Eğer ayetler, bilgisi, Kur'an onda imana, ahlaka, amele dönüşmemişse, Allah'ın tabiriyle kitap yüklü merkep. Yani Tevrat'ın alimleri kitap yüklü merkep olur da, Kur'an'ın alimleri, hafızları ya da, eğer ayetler, Kur'an onlarda imana dönüşmemişse, o da kitap yüklü, merkep nedir? Ne olur? Başka bir şey mi olur? Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Ayşe isimli bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun sizden bize hak yolu öğrettiğin için Hocam İsra Suresi 71. ayetinde ayetini bize anlatır mısınız? Allah önderleriyle beraber derken peygamberleri mi yoksa mürşitleri mi kastediyor? Sizden ricam aydınlatır mısınız? Bir sorusunda var. Bir şey. Allah peygamberleri ayrı söylüyor, önderleri. Daha doğrusu imamları. Ayrı söylüyor. İmam. Her Cemaatin bir imamı vardır. Kim önde yürüyorsa o imamdır. Onu takip edenler de dolayısıyla ona cemaattir. Bu imam önde yürüyen yani ile de hak olması gerekmez. Fürunde imamdı ama kendisini tabi olanları, uyanları cehenneme sürdükler. Dolayısıyla, imam deyince önce bunu böyle anlamak gerekir. Allah her topluluğu imamıyla beraber huzura alır. İmama ne varsa ona tabi olunmuş ya, tabi olanlara da o vardır. Firavun'a tabi olanlara ateş azabı vardır. Ama eğer imamlar, kıyamete kadar bu böyledir, Resulullah Efendimiz'in imamlarıysa, Resulullah Efendimiz'in Resulleri ise, onu temsil ediyorsa, eğer onun varisi ise, bunlar hak imam, bunlar gerçek imam. Evet. Varislerinin özelliğini söyledim. Peygamberin özelliğini taşıması gerekir. Vasıflarını taşıması gerekir. Onların, Resulullah Efendimiz'in yaptığını yapması gerekir. Neydi ölçü? Allah'ın ayet kelimesinde buyurduğu gibi size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın, beyan etsin. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin, anlatsın. Yani ayetlerdeki, oraylardaki, meselelerdeki, hayattaki Allah'ın muradını beyan etsin, öğretsin. Nefsinizi temiz, tezkiye etsin, temizlesin, Kötü aklakınızı güzel aklakla değiştirsin bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. İşte gerçek imam, peygamber varisi bunlardır. Bu vasıfa sahip olanlardır, bu işi yapanlardır. Gerisi, evet. yarım yamalak olur, bir taraftan olur, eksik olur. Onun için biri bir müşrik hamile tabi olurken, mutlaka evet Allah'a göre bu vasıfları taşıyor mu, taşımıyor mu? Bu gerçekten peygamber varisi midir, değil midir diye böylesine Allah'a göre bakıp anlamaya çalışması gerekir. Yoksa aklını kullanmamış, Rabbini de dinlememiş olur. Yok bu vasıfta değilse işte öyle söylüyorlar. Öyle söylüyorlar, hep beraber öyle söyleyenlerin gideceği yere gidersiniz demektir bu. Evet. İmamlar, peygamberler değildir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede o gün Peygamber ve şahitler getirilir. Her ümmet için, her kavim için. Peygamberleri, nebileri ve şahitleri geldiğinde, şahitler onlardır. Evet, Onların hesabı görülür. Sere kadar onlara zulmedilmez. Neden bu böyledir? Öyle buyurmuştu. Her ümmetten bir şahit çıkardığımızda, şahit demek örnek demek, örnek alınan. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getirdiğimizde onların hali ne olur? Yani önce Resulullah Efendimizin şahadeti var, örnekliği var. Bir de şahit var. Şahidi Resulullah Efendimizin ölçüsine vuruyor. O şahide tabi olanları da şahidin ölçüsine vuruyor. Ne kadar uyumuş, ne kadar benzemiş, ne kadar o olmuş, daha doğrusu. Efendim müsaade sorursa bir mesaj da efendim. Efendim ismini bilmek istemeyen bir izleyenimizdir. Sizin güzelliğiniz karşısında ben hangi kelimeleri nasıl seçeyim de size öyle söyleyeyim, öyle selamlayayım Pir'im. Güzelliğinizin karşısında tüm lisanlar eksik kalmış dilimde. Ben size olan sevdamı size hangi dilde anlatayım o vakit Pir'im. Züleyha mı olayım, ömrümü vereyim? Mecnun mu olayım, yollara mı düşeyim? Ey sevdam! Bu aşkı anlatmak için, sizi anlatmak için yazılmamış olan o övgü dolu sözleri ben nereden bulup getireyim? Gönlümden geçerleri yasam, hallaş geri döndü derler. yasam seninle kurduğum hayallerimi Mevlana ve Şemse benzetirler. Ey güzelliğin dünya değen tecellisi, Güzelliğin başımı döndürüyor. Ey gönlümün efendisi. Rabbim bizi size kurban eylesin. Allah sizden razı olsun sultanımız. Emaneti teslim ettiğimizde şayet huzura çağrılırsak ve sorulsa bize bunca nimete karşı sen orada ne yaptın diye cevabımız onu sevdik olur. Demişler. Evet. Biz de cevap olarak biz de sizi seviyoruz diyoruz. Bir yerde eğer aşk varsa, muhabbet varsa, gönül konuşuyorsa orası sözün bittiği yerdir. Evet. Kardeşimizi, kardeşlerimizi çok seviyoruz. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.